Bugünkü konuğum telefon hattında kendisi de buğday derneğinden o Bu, buğday derneği yönetim kurulu başkanı ve yıllardır ismi çok iyi bilinen buğdayla bağlantılı olarak Güneş'in Aydemir şu anda hattımızda bağlanmak üzere çünkü onunla konuşacağımız konu yaşam okulu olacak şu anda Çamtepe'de ve telefon hattında alo Güneş'in Merhaba, buradayım. <gülüyor> Hoş geldin. Çok teşekkürler bağlandığın için bize. Bize biraz oralardan bahsetsene. Çünkü çok her aradığımda seni çok huzurlu geliyor sesin ve e, arkadan da böyle hep kuşlar, kuş sesleri geliyor falan. E, nasıl gidiyor yaşam okulu? Önce aslında şundan bahsedelim. Yaşam okulu nedir? Şu anda neler oluyor Çamtepe'de? Ee, evet Zeynep şu anda yaşam okulu doğa gözlem haftasındayız. Hı hı. E, fonda da kuş sesi yerine aslında e, cüceli böceği sesi var bilmiyorum geliyor oraya? <gülüyor> Biraz evet birazdan gelecek evet. evet. E, cüceli böcekleri boya e, gürültücüler. E, yaşam okulu e, ben bahsedeceğim bahsedecek olursak e, yaklaşık beş senedir bu sene altı senemiz e, düzenlediğimiz bir e, okuldu. Ee, geçen seneden itibaren yılda dört kere e, yap, yapmaya başladık ondan önceki senelerde birer hafta yapıyorduk ee, yaşam okulunda aslında hayatı ilgilendiren yaşamı ilgilendiren bütün konuları e, değiniyoruz ama e, doğanın e, perspektifinden değiniyoruz bağlamı o şekilde oluşturuyoruz doğa e, bizim için e, odak noktası hani hep e, doğayla biriz biz doğanın parçasıyız ee, diyoruz ya e, evet. nasıl bir parçasıyız doğanın yani hem doğanın parçasıyız hem doğanın dışındayız birazcık e, insan e, denen yaratık olarak e, hem doğaya anlamlar yüklüyoruz e, hem ona e, hükmedebileceğimizi zannediyoruz falan böyle bir karışık bir e, durumdayız. E, o nedenle hani insanın doğayı algılaması, doğaya anlam vermesi, doğayı anlaması, doğayı koruması, doğayı onarması gibi e, kavramlara e, bütün bu e, odaktan e, baktığımız bir okul. E, 6 senedir e, ilmek ilmek e, dokuduğumuz bir okul. Bu sene e, 4 ayrı haftası Olacak yaşam okulunun. Bunlardan birincisi şu anda 3. günündeyiz. Doğa gözlem Konusu doğa gözlem. Hı hı. İşte yaklaşık 20 kişilik bir grubumuz var ve 7-8 tane de çocuk var aslında böyle bir şey hedeflemiyoruz yani çocuklarla ilgili bir program değil ama bir şekilde katılımcılar çocuklarıyla birlikte geldiler ve çok da güzel oldu aslında evet, evet. böyle bir program içerisindeyiz peki nasıl geçiyor günleriniz günlerimiz nasıl geçiyor şimdi zaten kamp yapıyoruz yani Çamtepe'de kalıyor herkes çadırlarında Belli bir düzende işte kendi yemeğimizi kendimiz pişiriyoruz, Bostanımız var onu suluyoruz, ee, işte çantayı temizliyoruz, etrafla ilgili e, işler yapıyoruz dışarı işleri, içeri işleri, ee, yürüyüşler e, yapıyoruz civardaki işte yukarıda bir orman var ormana doğru yürüyüş yapıyoruz işte bahçelerin arasından geçiyoruz filan. Ee, onun dışında ders e, saatleri var. Doğa gözlemiyle ilgili bilgiler veriyoruz, değişik doğa gözlem yöntemleriyle ilgili. Örneğin kuş gözlemi, bitki gözlemi, işte böcek, kelebek vesaire bunların gözlemi. Sadece gözlemek ve tanımak değil, aslında tanıyınca ve gözleyince ne yapıyoruz, neden doğayı gözlememiz lazım? Bir hobinin ötesinde buna neden ihtiyacımız var? Bu konular üzerinde de akşamları ateş başında sohbet yapıyoruz süper. Aslında şehir içinde de şehir içinde bile mesela kuş gözlemi bir sürü değişik kuşlarla rastlamaya başladım ben özellikle bahar mevsiminde ve sonrasında. Evet. doğa gözlemine burada bile ihtiyacımız var yani kaldırımda yürürken bile Tabii. sağa dönüp kafayı çevirip bir bitkiye, bir kuşa ve veya değişik bir cins böceğe rastlayabiliyoruz. Evet. neden neden ihtiyacımız var peki doğa gözlemine? Bu kadar yani burada bile bunun ihtiyacını neden yaşıyoruz sence? Tabii şey yani aslında hani o doğanın parçasıyız e, diye dilimize peresenk ettiğimiz e, mesele gerçek. O, o nedenle <gülüyor> ihtiyacımız var. E, kendimizi hatırlamak için ihtiyacımız var. Yenilenmek için ihtiyacımız var. E, naçiz bedenimizi, e, fani bedenimizi e, Sağlıklı tutabilmek için kendimizi esenlikte iyi hissedebilmek için ihtiyacımız var. Hı hı. Gerçekten bütün ihtiyaçlarımızın en temelini doğadan karşılıyoruz. Bunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Hı. Bunu unutmuş gibi görünüyoruz çünkü. Hı. Ve bunu hatırlayıp baktığımız zaman aslında hani hala bu kadar. E, şeye e, Bu kadar tüketine, bu kadar e, yok edişe, bu kadar hala daha e, doğadan kendi yararımıza, sadece kendi yararımıza almanın e, karşılığında hala nasıl daha ayakta duruyor doğa. E, bunu e, anlamaya, kavramaya ihtiyacımız var gerçekten. Şefkat duymaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ben hep bu bununla doluyorum çünkü doğaya ne zaman baksam. Ee, şehire geldiğim zaman ya da burada da şehir var neticede yani yaşadığımız yerde ee, şöyle bir uzaktan e, trafiğe bakıyorum alışveriş merkezlerine girip çıkan insanlara bakıyorum alışveriş yapanlara bakıyorum insanların birbirlerini nasıl görmeden yolda yürüdüklerine bakıyorum o hıza bakıyorum ve şey diyorum ya gene iyi buna can mı dayanır hani evet. cümlesi vardır ya evet. buna can mı dayanır gerçekten can dayanıyor ve Nasıl dayanıyor? Ee, bunun sırları saklı doğanın içerisinde. Ee, onu ben kendi adıma onu kavramak için e, bakıyorum. Kavrayabildim mi? Hayır, ee, sanırım son ana kadar da tam olarak kavrayamayacağım ama çok. E, heyecan evet. duyuyorum. Ama <gülüyor> çok ayaklarını yere bastıran da bir şey aynı zamanda kökleyen. O dediğin hani e, tüketmekten dolayı sürekli havada kalan akıl e, yere iniyor. Böyle ne bileyim kırlangıç sesini fark edince işte martıların o bağırışlarını fark edince ya da kafayı yana çevirip ağacı görünce e, ya da yere evet. bakmaya devam edebilirsin gibi bir şey. Peki bu ne zaman tekrarlanacak bu eğitim? E, şu anda dinleyenler ve ilgilenenler için. <gülüyor> Doğa gözlem e, haftası, e, bu sene sadece tek bir hafta, konusu doğa gözlem olan e, hafta. Bundan sonraki yaşam okullarının konuları farklı. Bu sene böyle bir temalara göre ayrı, ayrı e, haftalar yaptık. E, bundan sonraki haftanın konusu e, oyun, oyun haftası. Oyun konusuna, yaşamda oyun konusuna derinlikli bir şekilde bakacağız. Hı hı. Ve e, oyundaki aslında yani insanın oyun doğası, doğadaki e, oyun hali e, ve bizim günlük yaşamlarımızda aslında oyun çok eksik hı hı. E, bir e, şey haline gelmeye başladı. Bizim birazcık da aslında yaşam okulunda şuna da bakıyoruz. Yani insan nasıl e, bu doğayla olan bağını keşfeder, hangi yollarla keşfeder? Bu sadece doğa gözlem değil. Ee, bir yandan bizim unuttuğumuz, hayatımızdan çıkardığımız şeyler de var. Ee, etkinlikler var, kavramlar var. Oyun bunlardan bir tanesi. Biz oyun oynamayı sadece çocukların yaptığı bir şey olarak e, düşünüyoruz aslında. Halbuki e, yaşamın kendisi bir oyun, büyük bir oyun. E, ve oyuncu halimizi yeniden hatırlamamız gerekiyor. E, o yaratıcılık e, anına yeniden dönmemiz gerekiyor ki... Bize sunulan hazır çözümlere şey olmayalım. Hazır çözümlere razı olmayalım. O çözümlerin kurbanı olmayalım. Kendi çözümlerimizi kendimiz üretelim. Bunu da ancak oyuncu bir zihinle yapabiliriz. O nedenle oyun konusu bir sonraki yaşam okulunun konusu oyun. Bir sonraki yaşam okulunun konusu ses, hareket ve müzik. Hı hı. Bu e, ses hareket e, ve müzik konusu da aynen oyun gibi e, hayatımızdan çıkmış aslında günlük yaşamımızdan çıkmış konular. E, biz tabi bir uzmanlık çağında yaşadığımız için e, bu tür e, mevzuları hep uzmanlık alanlarına havale etmişiz. E, yani müziği sadece müzisyenler yapar şarkıyı sadece şarkıcılar söyler e, gibi bir e, şey var. Evet, ee, şu fark ettik. Evet, gerçekten <gülüyor> evet. şu anda fark ettim ben de bunu ne kadar hani sesim mi kötü acaba işte falan evet. derken. Detone olurum Detone falan. olurum, utanırım <gülüyor> falan. Aslında o değil onları bıraktık biz ee, ve biz kendi dalımızı geliştirmeye çalışıyoruz ama tek bir şeye saplık kalıyoruz onun sayesinde. Evet ve aslında bu çok önemli bir esneklik kazandırıyor. Biz burada akşamları ateş e, yakıyoruz etrafında böyle yuvarlak bir alanımız var oturuyoruz. Yani orada bile hani bir şarkı söyleyelim dediğin zaman çekiniyor insanlar. Tabii. Yani sesim değil değil. Detone olacağım. Halbuki mesela yaşam okulu hocalarımızdan Tugay Başar vardır. Çok sevdiğim bir insan. Bize müziği gerçekten kavratan insan. Günlük yaşamıza sokan insan. Tugay hep şey der. Kötü ses diye bir şey yoktur. Her ses güzeldir. Hmm. Ve herkes... E, müzikle ilgilenebilir. Herkes müzik yapabilir. Hı -hı. Yaptığımız şey müzik. Yani e, doğaçlama müzik e, herkesin bunun içine katılabiliyor olması. E, bu konular çok çok önemli konular çünkü biz kendi sınırlarımızı keşf keşf keşf keşfediyoruz bu şekilde. Hı -hı. Sesimizin sınırını hareket kabiliyetimizin sınırını ve aslında çok sınırsızız bir yandan da onu e, görüyoruz. E, ve dördüncü haftası yaşam okulunun Eylül ayının ilk haftasında olacak. Hı hı. E, tasarım, e, tasarımla ilgili e, bir hafta olacak. Gene tasarım, gene doğanın örüntülerinden e, ilham alan bir tasarım. E, yaşamımızın e, bu zamanında ki problemlerine, sorunlarına çareler arayan, e, çözümler oluşturan bir tasarım. Hı hı. Burada da sürdürülebilir tasarım, kültür tasarımı gibi konulara gireceğiz. Hı hı. E, ve tasarımcılarla çalışacağız. Yani hı hı. mesleği tasarım olan... E, Uzmanlaşmış diyorsun uzman, yani. Diyelim. <gülüyor> e, evet. Onlar bize e, birazcık işin teorik kısmını anlatacak. Ve bir de bu bölgede, Kantepe'nin bulunduğu bölgede yaşayan zanaatkarları, örneğin bir sepet ustasını... Evet. E, gideceğiz. Orada işte nasıl sepet örüyor? O sepetin malzemesini doğadan nasıl topluyor? Nasıl bir ortamda hazırlıyor? Ellerini kullanarak e, nasıl bir ürün meydana getiriyor? Ve o ürün bizim yaşamımızda e, ne anlama geliyor? E, o ürünle neler yapabiliyoruz? Ömrü ne kadar o ürünün? Parçalandığı zaman ne kadar da doğaya geri dönüyor? Çöp haline gelmiyor. E, ve bugün kullandığımız eş değeri olan eş değer demeyeyim ama yani e, hani o fonksiyonu yerine getiren e, diğer ürünlerle farkı ne? E, ve biz yeni e, zamanımızın e, ürünlerini nasıl bir kafayla nasıl bir bakış açısıyla tasarlayabiliriz birazcık bu konulara gireceğiz. Ve bu e, yaşam okulu eğitimlerinin hepsine herkes katılabilir değil mi? Herkese açık mı yoksa herhangi bir herkes uzmanlık açık. veya ön koşulu hayır, var mı? Hayır hayır aksine uzman olmamalarını bekliyoruz. <gülüyor> e, <Tamam>. Her <gülüyor> şeye açık elin, o zaman. Her şeyi unutuyoruz içeri girdiğimiz andan itibaren. Hı -hı. Yani yeni bilgilere açık olabilmek için eski bilgileri unutmak, e, işte boşalmak gerekiyor ya. Evet. E, o yüzden... E, özellikle herhangi bir konumuzun uzmanı olmayan ilgili ve meraklı insanlar öncelikli hedef kitlemiz. Ee, bu programda gördük ki çocuklarla da gayet güzel oluyormuş. Hı hı. Belli bir sayıda çocuk olduğu zaman e, çocukları da e, bekliyoruz ki hatta çocuklar bize işte o oyuncu tarafımızı, e, o yaratıcı tarafımızı, o merakla her şeye bakan tarafımızı hatırlatıyorlar. Hı hı. E, o açıdan. Herhangi bir yaş sınırı var mı peki aklınızda? Vallahi şu andaki yani özel bir çağrı yapmıyoruz ama şu anki çocuklara bakacak olursak 1,5 yaşındaki bir bebekle 12 yaşındaki bir kız çocuğu da var yani aramızda. Hı hı. Ve bunun arasındaki çeşitli yaşlar. Ve de çadırda kalınıyor değil mi? Sonuçta her birinde evet, doğada Evet herkes yaşanıyor. çadırda kalıyor. Burada ufak bir çam tepenin adında da çamlık bir tepe burası. Hı hı. E, o korunun içerisinde çadır alanımız var. Çadırda kalınıyor ortak. Yani 5 gün sürüyor zaten. O 5 gün içerisinde de işte e, ortak bir e, yaşamı e, deneyimliyoruz. Peki o zaman buna kayıt için de sanırım e, buğday.org'da detayları var. Ya da bir e-mail adresi vermesi çam lazım. Çamtepe.org sitesine ha. Girebilirler tamam. ee, ve info adresinden bilgi alabilirler. Hmm, tamam çok güzel. Peki e, bir şeyler daha sormak istiyorum. Yani oradaki yaşamla ilgili e, bize anlatabileceğin <gülüyor> neler var? Mesela e, yani doğa gözlemi diyorsun. Sonuçta kapıyı açtığınızda siz e, ormana bakıyorsunuz <gülüyor> galiba değil evet. mi? Öyle bir şey oluyor. E, nasıl bir yaşantı bu? Biraz bahsedebilir misin? E, valla aslında şöyle e, yani bir yandan hani biz buraya geldiğimizde yaklaşık 8 sene oldu bu 8 sene içerisinde e, hani İstanbul'dan İstanbul'u nefret ederek ya da İstanbul'dan kaçarak şey yapmadık e, gelmedik e, ama doğayı e, yani doğa sürekli herkese önerdiğimiz işte şöyle yaşayın böyle yaşayın böyle yaşamak lazım falan diye söylediğimiz önerileri hayata geçirmek nasıl oluyormuş <gülüyor> ee, bunu Peki. deneyimlemek için geldik buraya ve aslında İstanbul'a da gidip geliyoruz sürekli olarak şehirlere gidiyoruz geliyoruz işte bu da inişleri gereği çok seyahat ediyoruz ee, burada yaşam tabi işte mesela Çamtepe'de Elektriği güneşten elde ediyoruz. Dolayısıyla kısıtlı bir kaynak olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, ve e, o kısıtlı kaynağı en e, uygun biçimde nasıl kullanırızla ilgili bir antrenman halindeyiz. Hı hı. E, i̇nsanın işte o oyun dediğim tarafı, yaratıcı tarafı, tasarımcı tarafı aslında buralarda dileniyor ve e, çalışıyor. Yani e, yaratıcı çözümler bulmak zorundayız. Çünkü işte 20 kişi. Her birinde bir akıllı telefon, işte iPad vesaire var. Ee, ama akşamleyinde ışığa ihtiyacımız var. Dolayısıyla hani hey, her şeyi her an e, sahip bulamayacağımız için <gülüyor> burada bir e, işte planlama yapmak, e, bir e, bu anlamda bir tasarrufa gitmek, işte bazı şeylerden vazgeçmeyi, e, keyfini yaşıyoruz. Evet yani bunu hani ödün vermek, feragat etmek, acı çekmek için değil aslında bunu seve seve yapıyoruz. Gönüllü sadelik e, gibi e, yapıyoruz. Bunu seve seve bir şeyden vazgeçiyoruz ve bu bize büyük bir mutluluk veriyor. Bunun e, tadına varmak çok çok güzel bir şey. Kapıyı açıp ormanla karşılaşmak zaten bunu kolaylaştırıyor. Yani e, kapıyı açıp ormanla, daha fazla ormanla karşılaşmak için bunu yapıyoruz. Ee, bunun sonunda e, yolun ucunda böyle bir e, güzellik var diye yapıyoruz evet. e, ama tabi şu da var yani arkadaki köyün yolunda mesela işte çöpler var ve aşağıdaki kasabanın çöpleri yakın bir zamana kadar o vadiye atılıyordu böyle de bir gerçeklik var bu gerçeklikle de birlikte e, yaşıyoruz yani bu bir romantizm ya da e, gerçekleri görmemek değil e, tam aksine her iki şeyin madalyonun her iki yüzünü de her an e, gözlemek ve ikisi arasında e, bir denge tutturmak. Hmm. Peki evet. bizim gibi şu anda şehirde olanlara neler önerirsin? Yani ona en yakın şey için sanırım herkes parklara koşuyor ve bir, e, olabildiğince parklarda vakit geçiriyor. E, artık hava ısındığı için bisiklete binenler var. Hani trafikte bile olsa bisiklete bin, binerek e, biraz daha dışarıda olmak istiyorlar. Ama başka neler yapabiliriz? Ee, ya da bir sen kere geldiğinde bu çok <gülüyor> parklarım. Ne yani gerçekten şeyde, e, şehirin içerisinde Doğayı gözleyebileceğimiz yerlerin olması çok çok önemli. Maksimumunu kullanmak lazım. Yani bizim günümüzün çoğunu dışarıda geçirmemiz gerekiyor aslında. Bizim doğamız bunu gerektiriyor. Ama evlerin, binaların içerisinde sıkışıyoruz. Doğada, dışarıda, açık havada geçirdiğimiz zamanı yapabildiğimiz kadar arttırmaya çalışalım. Bununla ilgili bir günlük tutabiliriz. Hani pratik anlamda neler yapabiliriz diye sorduğun için söylüyorum. Evet evet evet çok onu Gülümün şu kadarını işte önümdeki, önümüzdeki hafta şu kadar arttırmayı düşünüyorum. Şu saatten şu saate çıkarmayı düşünüyorum. Egzersizi bile çok büyük fark yaratacaktır. Hı hı. İkincisi İstanbul için söyleyeyim. Diğer şehirler için de geçerli. İstanbul mesela kuşlar açısından çok çok zengin bir şehir. Şehrin ortasında bile hani iki yılda iki kere göç oluyor evet. <gülüyor> İstanbul'un üzerinden, İstanbul evet. Boğazı'ndan Hı. kuş göçü oluyor. Ee, yani kıtalar arası göç ediyor kuşlar, leylekler, yırtıcı kuşlar vesaire. Bütün bunları gözleme şansımız var. İstanbul'da kuş gözlem toplulukları var. Bu topluluklara katılabiliriz. Kuşları Hı -hı. gözleyebiliriz. İstanbul'un parklarına, küçük korularına yani çok çok az kalmasına rağmen hala varlar. E, gidip orada ki bitkileri gözleyebiliriz, e, diğer canlıları gözleyebiliriz. E, artı e, botanik bahçesi var, e, hani gidip bu konularda arboretum bilgi, var. arboretum evet. var, bu konularda evet. bilgi alabileceğimiz kurumlar da var. Hı hı. E, bence bunları İstanbulluların daha çok değerlendirmesi lazım ve gittikçe artacaktır diye düşünüyorum. Çünkü evet. şehir insanların üstüne. Gelmeye devam ettikçe başladıkça evet. herhalde doğaya dönüş e, artacak sızlanıyor. ihtiyacı artacak evet. bir de belki bir haftada bir kez bile olsa çıplak ayak toprağa basmakta. Çok önemli çok çok önemli gerçekten hmm. evet özellikle Alo. bunu ha. yapması lazım çünkü topraklanma ihtiyacı var e, vücudumuzun bu hmm. şey değil ilaç gibi bir şey yani aslında. Vitamini hani... hapı gibi. <gülüyor> <gülüyor> vitamini bu gibi. Hı -hı. Hakikaten e, o oluşan hani manyetik alan kirlenmesi de çok fazla olduğu için Hı -hı. E, bütün o kirliliği atabilmenin en kestirme ve güzel yolu toprak, Hı -hı. E, toprak ve su. Evet. Ayakları nasıl suya sokabilirler, toprakta gezebilirler. Evet ve de fırsat olursa da tabii yaşam okuluna gelebilirler ama o <gülüyor> herkese nasip olmayabilir evet. şu anda ama en azından e, bilgilendi herkes ve e, çamtepe.org'dan da daha fazla detaylı bilgi alınabilir. Alabilir. E, bir evet. de e-mail'i e, e, e tekrarlayabilirsen direkt sana da mail atabilirler. Tabii info.exe çamtepe.org çamtepe.org'dan yaşam okuluna kayıt için veya soracağınız sorular için mail atabilirsiniz. Çok teşekkürler Güneş'in katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ee, size çok iyi gözlemler ve bizim için de orada e, temiz havayı koklayın ve ağaçlara çok yaslanın. Teşekkürler. <gülüyor> tamam, çok sağ ol. Ee, i̇yi günler. İyi günler. Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güneş'in ile yaşam okullarını konuştuk. Çamtepe'de yapılan ve çamtepe.org'dan detaylarına bakabilirsiniz. Kısa hatırlatmalarımı yapacağım bitirmeden önce. Bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, pazar günü de Kartal'da ve ekolojik pazarlar sizi bekliyor olacak. Programla ilgili herhangi bir öneriniz veya sorunuz varsa tohumdanhasata at buğday.org'da mail atıp bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, iyi bir hafta olsun diyorum. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar: Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen. Açık Radyo Program Destekçisi olun